Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Ali Budak. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba efendim, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi hocam, çok teşekkürler. Ali Hoca, Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde hem öğretim üyesi hem de aynı bölümün bölüm başkanı olarak çalışıyor. Hocayla daha önce dinleyicilerimiz belki hatırlayacaklar, Münif Paşa'yı e, konuşmuştuk. O da çok güzel bir programdı ve o programı yaparken de bir de Ziya Paşa'yı konuşalım diye <gülüyor> o zamandan ben hocadan söz almıştım. Bir Ziya Paşa programı yapacağız hocayla bugün. Hocam ben biraz böyle şeyle başlamak istiyorum. Ziya Paşa aslında benim edebiyat tarihlerine baktığımızda nedense daha ihmal edilmiş gördüğüm öneminin biraz daha... Ee, sanki Namık Kemal söz konusu olduğunda illa karşılaştırılmaları gerekiyormuş gibi biraz daha arka planda kaldığını düşündüğüm bir edebiyatçı. Bilmiyorum siz ne dersiniz buna? Tamamen katılıyorum ve Ziya Paşa'ya büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben de. Edebiyat tarihlerinin belki de bu konuda biraz e, kusurları var. Efendim e, hırslı ve Değil kindar mi? bir şahsiyetti. Efendim <gülüyor> e, bütünüyle geleneksel edebiyata bağlıydı sadece fikirleriyle yeniydi gibi hükümler <gülüyor> maalesef Siyah Paşa'yı çok olumsuz e, daha doğrusu hak etmediği bir değerlendirmenin muhatabı yapmış durumda. E, ben de e, seninle aynı kanaatliyim sevgili Sevali. Evet, Değil mi hocam? Peki biz oradan başlayalım isterseniz. Nedir bizim için önemli kılan Ziya Paşa'yı? Nedir Ziya Paşa'nın 19. Yüzyılda, yüzyıldaki önemi edebiyat tarih açısından? Ziya Paşa'yı ben e, Zafername vasıtasıyla e, daha yakından tanımak fırsatı buldum. Bu arada üzerinde birazcık düşününce hayatında belki de iki safhanın e, söz konusu olabileceğini düşünüyorum. E, söyleyebilirim. Ee, Ziya Paşa e, genç bir yaşta e, saraya giriyor. Mavi'nin katibi olarak. Sarayda hızla yükselirken bir taraftan da Fransızcasını geliştiriyor. Kendini iyi bir noktaya getirmeye çalışıyor. Fakat bu sırada bir takım e, belki kendi hatalarından da kaynaklanabilir. Bazı tutum ve davranışlarından dolayı saraydan uzaklaştırılıyor. Bu uzaklaştırılmada Ali Paşa ve Fuat Paşaların e, rolünün olduğunu e, zannediyoruz. Ve sonrasında da e, Ziya Paşa e, bir türlü saray çevresine sokulmuyor diyelim. E, değişik e, Anadolu'ya e, yönelik bir takım e, görevlendirmelerle e, bir daha İstanbul'da neredeyse tutulmuyor. Evet. O aşama belki de hayatının birinci aşaması. Sonra 1867 yılında meşhur Yeni Osmanlıların açığa çıkması üzerine biliyorsunuz bir e, Namık Kemal'e, Ziya Paşa'ya ve diğer Yeni Osmanlılar e, üyelerine yönelik bir e, hareket başlatılıyor İstanbul'da. Bu çerçevede Namık Kemal işte Erzurum'a, e, Ziya Paşa, e, Kıbrıs'a ve diğerleri de memleketin diğer yer, e, diğer bölgelerine dağıtılmak isteniyor. Ali Paşa'nın bir kararnameyi alisiyle. Bundan sonra işte Ziya Paşa'nın Avrupa hayatı başlayacak. Namık Kemal ile birlikte o da Paris'e kaçacak ve sonra da Londra'da bir sürgün hayatı yaşayacaklar birlikte. İşte bu aşamadan sonra Ziya Paşa'nın ben e, hayatı değişirken edebiyatının da değiştiğini düşünüyorum. E, Avrupa'da e, farklı bir e, denemeler içinde görüyoruz Ziya Paşa'yı. Önce Rüya isimli meşhur e, yarı Şimdi hikaye şeyler, eleştiri metni diyebileceğimiz bir metinle karşımıza çıkıyor. Sonra Zafername'yi yazıyor ee, ki bu arada şiir ve inşaat çıkışı da bu yıllara rastlar. Zafername bu aşamada e, ve rüya ile birlikte değerlendirildiğinde e, Ziya Paşa'yı edebiyatımızda çok farklı bir çizgiye oturtuyor. Evet. Bu da az ihmal edilmişti değil mi hocam bu çizgide yine edebiyat tarihlerinde? Yani evet, onun burada, e, hiç... burada mesela e, neden e, Ziya Paşayı kralcılık davetine çıkarmamız gerektiğini e, ihmalin nereden kaynaklandığını bulmaya çalışalım. E, Rüya mesela Türkiye Edebiyatı'nın en ilginç metinlerinden biridir. E, 1868 yılında Hürriyet Gazetesinin 68. ve 69. sayılarında yayımlanmıştır e, ve Tanpınar'ın söylediğine göre Türkiye'de belki de ilk muvaffak, muvaffakiyetli hikaye sayılabilir. Kısaca metni e, okuyucu seyircilerimizi dinleyicilerimize aktaralım isterseniz. E, efendim Ziya Paşa bir gün e, cuma sabahı bir cuma sabahı gazetelerini okuyup efendim memleket hakkında birazcık kederlendikten sonra Hampton Court Sarayı'nın bahçesinde bir gezintiye çıkıyor ve orada bir banka oturup Temiz nehrini seyrediyor. Bu sırada kendi hayatından e, geçenleri, başından geçenleri e, düşünüyor, memleketin hali ne olacak diye endişeleniyor e, ve bu endişeler ve bu efendim hüzünler içerisindeyken birden önündeki nehir e, dalgalanmaya genişlemeye efendim etrafındaki ağaçlar yalılara dönüşmeye başlıyor. Ve bir süre sonra bir bakıyoruz ki artık boğazdadır ee, Ziya Paşa ve e, boğaz gördüğü e, sular. Kendisini birden Beşiktaş'taki e, sarayda, sarayın bahçesinde bulur. Padişahın huzuruna çıkmaktadır. Çıkar, padişah onu hoş geldin Ziya diye karşılar. O sırada padişaha efendim e, özlemle efendim yaklaşır ona e, efendim özlemlerini hasretlerini bildirir ve sonra da e, ne var ne yok Ziya, nerelerdesiniz şeklindeki bir soru üzerine e, efendim önce kendi başından geçenleri sonra memleketin içinde bulunduğu durumu uzun uzun anlatır. Padişah bunun üzerine der ki ne yapmak lazım Ziya? Madem ki durum bu kadar kötü. Efendim ilk yapılacak işler Ali Paşa'yı Sadaret'ten almaktır. Onu aldıktan sonra gerisi yavaş yavaş düzelecektir. O zaman peki der e, padişah Ziya Paşa'ya e, Paşa da git mührü kendisinden al görevini verir. Bunun üzerine bizimki e, bebeğe gider, bebekteki yalısında arkadaşlarıyla eğlenmekte olan e, Ziya Paşa'nın karşısına çıkar ve orada Ali Paşa'nın çarpıldır hatırlarsın gider evet. biz, e, çubuğunu eline aldır oradaki şamdandan sakin Sigarasını adımlardan yakar. efendim hiç kimseye çevresini aldırmadan e, hayret eden bakışların altında çubuğunu yakar ve tüttürmeye başlar herkes <gülüyor> ne oluyor nasıl bir yüret bu paşanın huzurunda bu nasıl bir e, tavır derken bizimki yavaş yavaş eee Ali Paşa ile konuşmaya e, ve onu duruma anlatmaya girişir. Bu sırada da işte sarayın e, daha doğrusu yalının kapısına bir e, gemi yaklaşır. Onu e, Kıbrıs'a sürgüne götürecek gemidir bu. Ali Paşa'nın bu sırada Ziya Paşa'nın önünde diz çöküp ben ettim et, sen etme Ziya diye yalvarması Ondan sonra o trajik konuşmaları gerçekten çarpıcıdır. Ee, bizimki mühri alır, Ali Paşa'dan götürür, padişaha verir. Tam bu sırada birisi omuzuna dokunur. Onu sarsmaya başlar. Bir bakar Hampton Court bahçesinin görevlisi ee, saat 6 parkı kapatmak üzere izlemektedir. Siyah Paşa'nın bütün bu gördükleri ve her bir rüyaymış. <gülüyor> Evet, oldukça canlı bir e, anlatısı var aslında rüyanın. Gerçekten Aldıran, yani türler arasında bir, dolaşan bir, bir metin. hiç bir hareketiyle e, efendim e, harika bir tabii ki eleştiri metni, harika bir rüya gerçekten nasıl bir rüya? Ali Paşa ki hayatını zindan etmiş adam, Ziya Paşa'nın e, o yüzden ona karşı duyduğu öfkeyi çok iyi dile getirdiği bir e, metin. ...ama aynı zamanda da hareketli bir hikaye... ...örneği e, ortaya koymuş burada Ziya Paşa... ...Ziya Paşa'nın, e, Ali Paşa'ya öfkesinin aslında... ...çok da... E, ...derin... ...sebepleri var... ...Kıbrıs'a onu... ...ilk gönderdikleri zaman... E, ...Kıbrıs'ın havası hiç... ...yaramıyor Ziya Paşa'ya... ...ve e, orada hem sıtmaya ...tutuluyor... ...uzun bir hastalık süreci yaşıyor... Hem de bir çocuğunu kaybediyor. O sırada fahiş evet. çocuğu. <gülüyor> Sonra ölüyor. Sonra babasını kaybediyor. Dolayısıyla bütün hayatının azlak bulak olduğu ve bir daha güzelmeyeceği bir eee dönem başlangıç olarak görüyor bu Kıbrıs mutasarrıfı. O yüzden e, hakikaten Ziya Paşa'nın Ali Paşa'ya öskesi hiç dinmemiştir denilebilir. İşte Zafername de bunun başka e, düzlemde örneğidir bu rüyayı Zafername. Sonra... Zafername'ye geçmeden bir ara verelim isterseniz sonra devam edelim e, bugün müziği siz bana bırakmıştınız ben de e, şu anda teknik masada bize yardımcı olan arkadaşımız Ömer'e bıraktım herhalde hem bizim için hem de dinleyicilerimiz için müzik sürpriz olacak bir ara verelim biz Aynen de olur. dinleyelim Aynen. mi Aynen. hocam Aynen. neyi seçmiş Ömer evet dinliyoruz Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün konuğumuz Ali Budak. Ali Hoca ile birlikte Ziya Paşa'yı konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında Ziya Paşa'nın edebiyatımızdaki yerinden e, ve onun e, hayatından biraz da rüya metninden, e, dönemini eleştirdiği meşhur metni rüyadan bahsederek Zafername'ye e, geçmiştik. Ee, ve şimdi Zafername'den devam edelim. Evet hocam, Zafername'nin e, önemi nedir? Efendim, Zafername e, Türkiye'de Viyatı'nın belki de en ilginç metinlerinden biri. E, birkaç e, açıdan çok ilginç. Birincisi, e, yine Ali Paşa'ya yönelik bir eleştirel metin. Fakat bu eleştiri Ziya Paşa Bizim bildiğimiz usullerle yapmıyor. Rüyada da aynı şekilde e, buna özen göstermişti. E, yaptığı şey dolaylı hiciv dediğimiz bir anlamda e, ironi çerçevesinde değerlendirilebilecek bir hiciv. Efendim, zafername e, Ali Paşa'nın Girt e, seferi ve sonrasını e, değerlendiren bir metin. Ali Paşa biliyorsunuz Girit ayaklanmasından sonra adaya gitmiş ve bir takım e, efendim tavizler vererek e, adadaki ayaklanmayı durdurmuştu ve bu Girit zaferi olarak geçmişti tarihlere. Ziya Paşa işte buna zafername yani bu zafere yönelik bir e, metin ortaya koyuyor ama metin aslında Ziya Paşa'nın bir zafer değil, bir hezimet yaşadığı ve bunu da zafer diye yutturduğu e, görüşünden yöne çıkan bir şey. Evet. Yani daha başında zafername derken bir ironi ortaya koyuyor Ziya Paşa. bir hezimeti anlatıyor bize. Sonra İsan evet. Smith'in bundan sonra şekil Çünkü üç bölümden oluşuyor zafername. Bir kaside sonra bu kasidenin tahmisi yani beşli düzende yazılması ve nihayet şerhi. Kaside ve tahmis manzum. Şerh ise düz yazı şeklinde. Yani elimizde bir metin var. Bu metin üç bölümden oluşuyor. Kaside, tahmis ve şerh. Yani düz yazıyla efendim şiirin bir karışımı metin. Bu yapısal özelliklerinden biri. Daha önemli bir başka özelliği. Kasidenin altında Ziya Paşa devrin İzmit mutasarrıfı olan Fazıl Paşa'nın imzasını koyuyor. Kendi imzasını değil o kasidenin altına Zafername Kasidesi'nin altına Fazıl Paşa'nın imzasını atıyor. Tahmis'in altına yine e, devrin Önemli şahsiyetlerinden efendim karantina kitabetinden emekli Hayri Efendi'nin imzasını koyuyor. Şerhin altını ise Zaptiye Müşiri Hüsnü Paşa'nın imzasını koyuyor. O Zaptiye Müşiri Hüsnü Paşa ki bütün bu yeni Osmanlıları İstanbul'dan çil yavrusu gibi dağıtan adam. Evet. Şimdi burada düşünün bir metin var elimizde Nerede yazılmış metin? İşte Paris'te yazılmaya başlanmış 1867'te, 1870'te de Cenevre'de tamamlanmış bir metin bu. İstanbul'a gönderiliyor oradan ve İstanbul'da kulaktan kulağa Erzene'le yayılmaya başlıyor. Ee, Ali Paşa'nın derler ki e, bu metni görür görmez, e, tabii ne tepki verdiğini ilk anda bilmiyoruz. Ama bu metinlerin altında imzası olan kişiler yani Fazıl Paşa. Hayri Efendi ve Hüsnü Paşa hemen paşanın huzuruna çıkıp vallahi billahi biz yazmadık paşam bu metinlerden hiç haberimiz yok dedikleri söylenir. Onun üzerine de Ali Paşa belli belli siz zaten bu metni diye e, karşılık vermiş güya. Neyse benim burada Ali Paşa e, en yakınında bulunan 3 Alışma arkadaşı tarafından eleştiriliyor e, pozisyon ortaya çıkıyor. Fazıl Paşa zafername yazıyor. Güya aslında bir hecimeti dile getiriyor. İronik bir tarz ortaya koyuyor. Tahmis bunu daha da pekiştiren bir metin tabii ki. şahde ise Hüsnü Paşa bu iki metni yorumlamaya çalışan bir... E, pozisyonda ama o kadar cahil ve o kadar efendim edebiyat dünyasından uzak bir durum ortaya koyuyor ki verdiği e, efendim yorumlar e, kelimeleri anlamakta çektiği müşkilat başlı başına bir e, efendim komiklik ve mizah unsuru ortaya koyuyor. Bir bakıma Liyapaşa, Ali Paşa Ali Paşa'yı en yakını olan üç arkadaşının ağzından vurmaya çalışıyor. Ve bir kalemde hem Ali Paşa'yı hem de üç tane diğer rakibine e, efendim e, Londra'dan diyelim ki kurşunlar e, gönderiyor. Efendim onları avlamaya çalışıyor. Bu haliyle gerçekten e, edebiyatımızda bir benzeri daha bulunmayan bir metin bu. E, ve Türk edebiyatının mizah ve ironi şaheseri olarak değerlendirilmeye, e, değerlendirilmeyi hak eden bir metin durumunda bana göre. Ve ben bunu bu çerçevede geniş geniş uzunca inceledim biliyorsun. Ee, evet. Onu da burada hat, analım. Bilge Kültür olarak. Yayınları tarafından yayınlandı. Hocanın Zafername'yi e, hazırladığı eser Ziya Paşa'nın Zafername'si. Evet hocam buyurun. Efendim şimdi burada dediğim gibi iki açıyı ben çok önemli gördüm. Birincisi eleştirinin artık dolaylı bir tarza bürünmesi ve edebir bir metin içinde yapılması. Mesela nefiye eleştirilerini de biliriz. Aslında bu zapername nefi'nin bir şiirinin naziresidir. Yani, paradik bir naziridir bu. E, ama Burada doğrudan doğruya bir küfür ve efendim saldırı yok. Çok dolaylı ince bir eleştiri var. Bu yeni bir şey bizim için. Yani Harname'den sonra en azından yeni bir deneme diyelim. Arada pek fazla metin yok. Bir diğer tarafı bu ironik metin aynı zamanda bir satir örneği ortaya koyuyor. Bizim edebiyatımızda dolaylı hiciv değil daha çok satirin bir başka alt e, ayağı olan lapun dediğimiz doğrudan saldırı vardır hiciv adına burada hem toplumsal bir e, efendim şey veriliyor taban oluşturuluyor hem de bir e, olayın farklı bir pencereden bakılmak suretiyle eleştirisi veriliyor ve bir satir e, derinliği kazandırılıyor esere. Bu bakımdan e, Zafername'nin hem Ziya Paşa açısından çok önemli bir açılım. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın satirik bir çerçevede e, kazandığı bir ilk metin olarak Zafername'yi önemli buluyorum. Efendim. Bir de baştan beri hep konuştuğumuz gibi hocam. yani Ziya Paşa'nın e... Edebi yeteneği de çok yüksek. Sadece şiirde değil, hicivde ve düz yazıda da öyle değil mi? Ve onun yeteneği aslında... Öyle hakikaten e... iyi, iyi oldu bu araya girişin sevgilisi var. Ee, onun bir kısmı emil tercümesi vardır. Şancak evet. Nuson'un meşhur emil e, eğitim ağırlıklı didaktik eserini Türkçe'ye çevirmeye çalışmıştır. Ve onun başına da eğitimin önemini ortaya koymak adına Defter-i Amal diye bir bölüm yazmıştır. Düz yazıdır bu. Ve Defter-i Amal bizde denilebilir ki e, bu düz yazıdaki değişim ve dönüşümün e, çok erken bir e, müjdecisidir. E, samimi, içten bir anlatım ve çok sade bir dille efendim bir çocukluk hatırası nakledilir. E, Ziya Paşa e, Kandili'de doğmuştur. Bir e, memurun oğludur. Orta hali bir memurun oğludur. Efendim e, 5-6 yaşlarındayken eve Çerkez bir köle satın alınır. E, o da 17-18 yaşlarında bir delikanlıdır. E, Ziya Paşa'nın söyleyişiyle Memleketinde bu tür işleri diyor alışkın olduğu için Çarkeş göle beni arada bir e, gezmeye götürünce e, çevredeki bağlardan üzüm çalmaya ve elma armut e, gibi ne varsa onları çalmaya yönlendirirdi beni diyor onu çok severdi diyor bir gün gene e, evlerinin çevresinde e, bir bağ gidiyorlar diyor ki şey zorla açıyorlar bağın şeyin örgüsünü dış çitini diyelim tabi daha doğrusu çerkes köle bunu içeri sokuyor 5-6 yaşındaki çocuğu sen diyor salkımları kopar bana uzat ben buradan biriktireyim sonra alır götürürüz diyor. Bizimki çitten içeri giriyor. Salkımları koparıp diler birer köleye uzatacak. Bu sırada paşa da güya av için e, çıkmış. Al tesisini de bu bizim Ziya'nın küçük Ziya'nın girdiği bir bölgeye koymuş. O sırada Ziya'yı fark ediyorlar. E, onu yakalayıp Paşa'nın huzuruna götürüyorlar. Paşa onunla konuşuyor. O da durumu anlatıyor. İşte bizim bir benim e, kölemiz var adı Ömer. İşte biz onunla arada böyle çıkıyoruz. Ben e, Armut Elma Üzüm ne varsa çalıyorum. Beraber yiyoruz diye. Ee, bu anlatımı çok beğeniyor. Kimin çocuğu olduğunu öğreniyor paşa onun. Ve sonra da e, yavrum böyle şeyler yapma bir daha deyip eline de biraz para verip gönderiyor. Şimdi bunu anlatışı ve sonra da bu çocuk tabii bu köle çocuğun bu halleri babasının da kulağına gidiyor. Çocuğu gönderiyorlar. Onun yerine okula başlayınca 50-55 yaşlarında başka biri İsmail Ağa. Ona Lala olarak e, veriliyor. O lalasından da efendim şiir yazmayı ve aşık Ömer'i gelferi'yi filan öğreniyor. Bütün bunları o kadar tatlı bir dilde, o kadar samimi ve içten bir üsloplu anlatır ki. Düşünün 1870 yıllarında bizim böyle bir Türkçemizi e, başka hiçbir e, yazarımızda görmüyoruz. Evet. Yani, Hocam şöyle, maalesef programımızın sonuna gel sadece geldik. Geldik. <gülüyor> bir şair değil. Düz yazıda, tercümede ve özellikle de bu zafername ve rüya üzerinden tahkik sanatında da bence çok e, çok önemli yetenekli bir sanatçıyız. Ve... Yavaş Paşa deyince. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun. Umarız bu program Ziya Paşa'yı okumak ve Ziya Paşa üzerine düşünmek için tekrar bir vesile olur. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben teşekkür ederim. İnşallah sürçülisan etmemişizdir diyorum. Sağol Sevalcim. Görüşmek üzere. kalın Görüşmek üzere. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar